Kur'an-ı Kerim insanlığa gönderdiği Cenab-ı Hak'tan gelen bir mektup. Zahirden gelen, bir bir fani'den gelen bir mektuba ne kadar ehmiyet veririz? Ticari bir mektuba, hukuki bir mektuba yahut bir dosttan gelen mektuba Cenab-ı Hak'la ne kadar bir dostluk halindeyiz? Ayetlerin ne kadar derinliğine mesafemiz var. Malum Kur'an-ı Kerim Kalple okunur. Ne kadar kalpte derinlik varsa, büyükler buyuruyor, herkes aynı rahle başında oturur. Kalbi duruma göre farklı farklı Kur'an-ı Kerim tecellisi olur. Yani derinlik kadar Kur'an'ın kendisini açar. Kalbi derinlik kadar. Onun için kalbin tekâmülleri zaruri. Sıf zahirde kalanlar için, Kur'an-ı Kerim'in Cuma Suresi'nde, Beni İsrail alimlerini zihne depo ediyor. Bir harekete geçirmiyor. Davranışta da yok. Kitap yüklü merkepler gibidir bu Ve Kuran'ı Kur'an-ı Cenab-ı bizim derinleşmemizi istiyor. Her ayet Allah'ın muradı nedir? Kalbe göre ayetler derin bir ufka bakar gibi bir dehşet bırakması lazım. Mesela bir, göz, bir kimsenin göz bitimsinin gözünü bağlasalar Marmara Denizi ortasında Gözünü açsalar, Marmara Denizi'ne çok büyük zanneder. Her taraf sudur. Fakat onu alıp da başka bir kimseye Büyük okyanus ortasına koysalar, orada aynı sonsuz bir deniz, ufuk. Eğer kalbi seviyeye assa, onu Marmara Denizli Büyük Okyanusu aynı görmez. Fakat eğer kalbinde dürbün varsa, kalp derinleşmişse, Cenab-ı Hakk'a kalp yaklaşmışsa. Çünkü Cenab-ı Hak "Fettükullah ve yüallemi kullah" buyurunu. Biz ne kadar takva varsa o kadar Cenab-ı Hak bir derinlik veriyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela efendimiz bir ayeti okurdu, ağlamaya başlardı. Sabi ağlamaya başlardı. Demek ki ne kadar bir derinlik veriyordu bir ayet. Bellâz Cenab-ı Hakk da bu bize ikramını bildiriyor ve Kur'an-ı Kerimle hem hayıl olmak, Kur'an-ı Kerim'i e derinleşmek de bu da bizim takva hayatımıza bağlı. Hayatımızın her safasında Kur'an ve Allah Resulü Sallallahu Vessel Efendimiz ne kadar var? Unut ayetlere Efendimiz Sünneti seniyesini unuttuğumuz yerler var mı? Aile hayatında, ticari hayatta, içtimayı problemler karşısında. Yine Cenab-ı Hak, Er-Rahman, Allemel Kur'an, Halaka'l insan, Allemuhül Beyan buyuruluyor. Kur'an'ın menşe-i Cenab-ı Hak bir faninin kitabı değil. Onun için taklidi de mümkün değil. Bütün ins ve cin birleşsin diyor, gücü varsa Cenab-ı Hak buyuruyor. Rahman, Allah Kur'an'ı öğretti ve insanı yarattı buyuruluyor. Demek insan, Kur'an'la isti istikametlendiği zaman insan vasfına çıkacak ona alle mühül beyan hikmetler sırlar o insanın kalbine ilka olunacak. Bir muhasebe halinde olabilmemiz Kur'an alakamız ne kadar? Yine Cenab-ı Hak Haşr suresinde biz bu Kur'an'ı eğer bir dağa indirseydik muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça bir infilak halinde görürdüm buyuruyor infilak etmiş, gördüm buyuruyor. Ve biz bu misallerin insanları düşünsünler diye verdiğini Cenâb-ı Hak bildiriyor. Yani bu kadar ilahi büyük bir nimet. İnsan, büyükler diyor, ölünce uyanır. Hakikaten belki bu hikmetler, dünyada bize açılmayan hikmetler, son nefesten sonra açılacak ama her şey de bitmiş olacak. Cenab-ı Hakk'ın bu ilahi nimetine karşı teşekkür halinde olmamızı icap ediyor. Cenab-ı onu istiyor bizden. Hayatımızı Kur'an'ın muhtevasına göre tanzim edebilmek. Ondan sonra Kutulen insani buyuruyor. Ma ekfere buyuruyor. Cenab-ı insan buyuruyor. Ne inkarcıdır buyuruyor. Ve burada Ebu Leheb'in oğlu Utbe ait keremede kastediliyor bu yeniden dirilme hususuna bir tereddüt. Ve bu tereddüdün de bir Allah'ın verdiği bu mantıkla akılla imkansız. Her şey ilahi azamet tecellisi. Cenab-ı Allah onun neden yarattı soruyor. Mazisine döndürüyor. O bir bir nutfeden, yok kadar bir şeyden zerrenin zerrenin bir spermden nasıl teşekkül etti? Onu tefekküre davet ediyor. Sonra onu takdir ettiği şekle koydu. Yani o mi yarattı ve ona bir şekil verdi. Yani kul mazisin tefekkür edecek. Nasıl bütün insanlar, 6,5-7 milyar insan, mislimaları değişik. Çok daha ötede kaderleri değişik. İki tane aynı kaderi yaşayan iki insan yok kainatta. 7 milyar insan içinde. Yedi milyar insinde hatta Adem Aliysen bugüne parmak izi aynı olan iki insan yok. Sonra Cenab-ı Sümmetsebi ile Yesere buyuruyor. Sonra onun yolunu kolaylaştırdı. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Yani malum bunu doktorlar daha iyi idrak ederler. O ana karnına nasıl şekilden şekle girdi? Lutf ve alaka, mudga, rahim, izam vesaire. Sonra onun yolunu nasıl kolaylaştırdı, o rahimde nasıl gelişti, nasıl dışarı çıktı orada. Bir, nasıl bir meyve pişer dalında, daldıktan sonra artık o koparacak hale gelir, o teşekkür, oradan o hazneden ne şekilde çıktı, nasıl döndü, nasıl çıktı, nasıl o su balonunu patlattı, nasıl şey oldu. Yani. Kur'an bizi daima bir tefekküre davet ediyor. Azim-i Tehla'ya tefekkür edilecek, tefekkür bir iman anahtarı olacak. İbadetler huşu içinde olacak. Bu ahlak, Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmanın gayreti içinde bulunacak. Belhâsıl dünya geliş bildiriliyor. Diğer bir ayet-i kerime de, Yasin Suresinde. orada bir ibretli bir yolculuk bildiriyor dünyada. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُعَكُّسُ فِي الْحَلْقِ اَفَلَا يَأْكُلُونَ Biz o güç kuvvet verdiğimiz, ömür verdiğimiz, güç kuvvet verdiğimiz, gençlik verdiğimiz o insanı, نُعَكُّسُ فِي الْحَلْقِ Yarıldı tersine çevirir buyuruyor. Saç sakal ağarır, vücut şakülünden düşer, arızalar artar. اَفَلَا يَأْكُلُونَ İnsan akıl erdirmez mi? Ne yollardan geldi? Dünyadaki hayatı nasıl? Yolculuk nereye? Yani Cenab-ı Hak, bu idrak içinde olabilmemizi arzu ediyor Diyor ki, ihtiraslardan kurtulacağız. Her gördüğümüz şeyi Cenab-ı Hakk'a hatırlayacağız. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın esmasının bir tecellisi. Ondan sonra Cenab-ı Hak, Sümme Ematu fe akbere buyuruyor. Sonra onu öldürüp kabre koydurdu. Bir, bir nutfeden geliş, nutfeden bir dünyaya çıkış, İnfitah suresinde Cenab-ı E insan seni şekizlikten en güzel şekilde birleştiren Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyor. Ondan bir dünya hayatı bildiriliyor. Nasıl bir fanilik içinde dünya hayatı akışıyor. Ondan sonra onun canını aldı ve kabre koydu. Demek ki bir kabir hayatı tefekkür isteniyor. Kabir nedir? Kabir kıyamete kadar uzanan ilahi bir koridor. Yani bir mahkeme koridorunda beklemek, orada kazanmak ve kaybetmek yok. Oradaki hayatımızı, dünyevi hayatımız şekillendirecek. Efendimiz beden, bedenin fonksiyonu bitiyor. Şu bedenin fonksiyonu dünyaya ait. Beden toprağa mensup. Topraktan toprak bitecek. Ruh Cenab-ı Hakk'a mensup. Nefhatu fihim-i ruhi, ruh devam edecek. Kabir bu dünya hayatımızı göre şekillenicek. Son nefeste dünya hayatımızı göre şekillenicek. Dünya hayatında saadet nasıl? Cenab-ı beraber ol Ela bizik lightatmenür kulup. Kalbin Cenab-ı beraber olması. Nabızların o şekilde atması. Allah benim bu halimden razım. Ben Allah rızasında mıyım? Niçin dünyaya geldim? Verilen nimetler niye bana verildi? Bunden bir tefekkürü içinde olabilmek. Cenab-ı Hak zaten ayet-i kerimede hep hatırlatıyor bunu. Kıyamet Sûresi'nde insan başı boş bırakılacağını mı zannediyor buyuruyor. Müminin sonra biz insan boş yere yaratmadık. Huzurumuza gelip hesap vermeyeceğini zannediyor buyuruyor. Cenab-ı Nimetleri nimetleri sayamazsınız buyuruyor. Göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık düşünen bir toplum için buyuruluyor. Doğan Sûresi'nde gökleri verip bir oyun eğlence olarak yaratmadık buyuruyor. ve Velhaseb ikaz, Cenab-ı kulunun cennete hazırlanmasını istiyor. Tabi cennette de hantal bir kalp hazırlanamaz. Kalp incelicek, rakikleşecek, duyuşları artacak, zarifleşecek. İlahi, azameti, i̇lahi azametin bir şeyi altında kalacak. Cenab-ı Hakk'ın verdiği lütufları düşünecek.